1095 numaralı konu, Ebu Hüreyre ile Muaviye'nin ahiret hakkındaki bir hadisi dinlediklerinde ağlamaları, Allah'ın mal sahipleri, okuyan kimseler ve Allah yolunda öldürülenler hakkındaki hükmünü içeren bir hadis okuyan Ebu Hüreyre feryad-ı ufiyan ederek yere kapaklandı, o sırada orada bulunan Şefi'ül Esabi isimli şahıs uzun bir süre onun başını dizleri üzerine koymuştur, Muaviye de bu hadisi dinlediği zaman o kadar ağladı ki yanında bulunanlar onun ağlamaktan dolayı öleceğini zannettiler.